Şuurl ömçüsüne ve min seyaat ağımlına. Ya başından geçer, ya taşketmez. İn hal-ımdilillah, n ve n ve min ve min Men Ve la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. bugünkü dersimiz inşallah allah Teala babül futya ve ma fihi mineşşiddeti fetva vermenin fetva vermeli ilgili bab yani bölüm ve bu hususta alimlerin gösterdikleri hassasiyet yani bu işin çetinliği tabiri caizse öyle diyor <gülüyor> Ubeydullah İbni Ebi Cafer diyor ki قال Kal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki futye, bu hadisin senedinde zayıflık olduğunu söylüyorlar alimler. Çeşitli kaynakları vermişler fakat bu diğer e, rivayetlerle mana olarak kuvvetleniyor. Çünkü biz bununla ilgili birçok hadis okuduk. Acele fetva vereniniz cehenneme en çok girmeye cesaretli olanınızdır. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayette de şöyle dedi. Kale Men aḥdatha ra'yan laysa fī kitābi Allāhi wa lam tamḍi bihi sunnatun min rasūlillāhi lam yadri 'alā mā huwa minhu idhā laqiya Allāha 'azza wa jalla Kim ki Allah'ın kitabında bulunmayan ve o hususla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir hadisin geldiğini bir hadisin geldiğini bilmeden veya hiçbir hadis gelmemesine rağmen bir fikir veya bir görüş dinde ihdas ederse yarın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'ye ne ile karşılaşacağını bilemez. Yani hangi azapla, hangi şiddetle Allah katında mukabele göreceğini, muamele göreceğini bilemez. Osman İbn Müslim İbn Yasar rahmetullahi aleyh diyor ki Ebu Hüreyre'den naklediyor. Aninebi sallallahu aleyhi ve sellem. Men uftiye bi futya min gayri febtin ya da febetin fe innema ismuhu ala men iftahu. Kim ki bir bilgide veya bir ilimde sebat olmadan kendisine bir şey sorulur da o konuda konuşursa onun cezası, onun ikabı, sorumluluğu o fetvayı verilendir. İsnadı Hasan olan bir rivayetmiş. etmiş. Şahitlerini zikrediyor alimler ama buna vaktimiz olmaz. <gülüyor> Sa'id ibnü Cübeyr'den gelen ve onun da İbn Abbas'tan rivayet ettiği bir sözde dedi ki: "Kale: Men ifta bi futya ya'ma 'anha fa ithmuha 'aleyhi." Kim verdiği bir fetvayı Fetvaya karşı kör kalır, yani basiretsiz. Niçin sorulduğunu, neden sorulduğunu ve ne maksatta o fetvayı verdiğini bilmezse, bu fetvanın günahı sorumluluğu ona aittir. Câhîbîn <gülüyor> Berkan diyor ki حدثنا ميمون بن مهران رضي الله عنه كان ebu بكر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله bir meselede bir hukukta tartışan kimseler kendisine geldiklerinde o meselenin çözümü için ilk yaptığı şey neydi nazara fi kitabillah Allah'ın kitabına bakaldı. Allah azze ve celle <gülüyor> ne diyor bu konuda? Fe in veceda fihi ma beynehum o iki kişi arasında bir hüküm, bir kazai işlem yürütecek bir hüküm bulduğu zaman qada bihi Onunla hüküm verirdi. Ve in lem yekun fil kitabi Kur'an'da bir hüküm yok ise ve مِنْ رَسُولِ fi ف۪ي ذَٰلِكَ الْأَمْرِ سُنْنَةً Bu meselede de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet varit olduğunu da bilirse ne yapardı? قَضَابِهِ Onunla hüküm verirdi. فَاِنْ اَعْيَاهُ Bu e, hukuk meselesinde veya tartışma meselesinde Hükmi kendisini zor durumda bırakırsa, yani hükmü bulmak, hükmün ne olduğunu araştırmak, ona zor gelirse, harcə fese el Müslimin çıkardı ve Medine'deki Müslümanlara, Müslümanların ileri gelenler tabii, onlara sorardı. Ve qale eteni keza ve bana böyle böyle bir mesele geldi. Fehel Alimtum enne rasulallahi fi zelike bi rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ilgili buna benzer bir şeyde bir hüküm verdiğini biliyor musunuz ferubbama uçteme'a ileyhi enneferu kulluhum yevkuru min rasulillahi fihi kadaen zaman zaman da olurdu ki böyle sorduğunda sahabeden bazıları gelir, ileri gelenleri toplanırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mesele hakkındaki neydi? Fetvasını, hükmünü anlatırlardı. Fe yakulu Ebu Bekir Ebu Bekir radıyallahu anh derdi ki Elhamdülillahillezi ce'ale fiyna men yahfazu ala nebiyyina Bak çok mübarek bir söz bu gerçekten. Çok değerli bir söz. Elhamdülillah ellezî ce'ale fînâ men yehfezû alâ nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra onun sünnetini ve ilmini aramızda hıfz edenleri bulunduran Allah'a hamdolsun. Halife hüküm bilmeyebiliyor. Halife bir sünnetin olup olmayacağından kuşkulanıyor. O ki vardır. bilmiyor olabilirim deyip sahabeye soruyor. Fe in a'yahu en yecid fihi sunneten min Rasulillah Eğer yine bu hususta onu çok zor durumda bırakan bir şey olursa Resulullah'ın sünneti var mı yok mu diye bu konuda Cema'a ru'usen nasi ve khiyarahum festeşarahum İnsanların ileri gelenlerini ve en hayırları toplar onlarla istişare ederdi. Feyzeşte me'a ra'yuhum ala emrin kadavihi Bu İslam'da hükmün ...üzerinde icma edilecek olan bir emrin, işin... ...haysiyetini anlatması bakımından çok önemli. Halife... ...bilmediği bir konuda... ...ehlül ilim, ehlül hal vel ak dediğimiz... cemaati Müslümanların ileri gelenlerini, ilim adamlarını... ...Müslümanların önünde Allah'ın dini adına... ...içtihat etme ve fetva verme yetkisi... ...imkanına, ilmine sahip olanları toparlıyor... ...onlarla istişare ediyor... Görüşleri nerede ittifak etmişse onunla hüküm verirdi. Yani ihtilaf ettiklerinde ihtilaf edilen hükmün hangisiyle hükmedeceğini değil üzerinde icma edilen hükümle ne yapardı? Müslümanlar arasında hükmederdi. Şimdi işte günümüzde insanlar bu ilmi öğrenmek istemedikleri için bu ilimden zor olduğu için Şümurlu olduğu için 600 sayfalık bir kitap değil yani ne, ne olurdu şu hadislerde 600 sayfa verseydi de hepimiz okuduğumuzda hadis allamesi oluverseydik. Yani ne olur ya da 300 hadis olsaydı 400 hadis olsaydı herkes okusaydı çoluk çocuk kadın erkek herkes bunu bilseydi ne kadar kolay olurdu hiç sıkıntısız olurdu. Hem o zaman o hadislerin her birisinin belki senetlerini ravilerini zincirlerini rivayetlerini işte iyice ezberlerdik bilirdik yani kaç kişi olurdu 300 hadisin efendim 5 tane rabisi varsa Resulullah'a kadar ederdi işte 1500 kişi işte 1500 kişinin de 300 kişi tekrarsa ederdi 1200 kişi gibi falan yani insanların bir kısmı böyle bir mantık ve düşünce içerisindeler bu muazzam ilme karşı isteksizliklerinden veya nefretlerinden ne yapıyorlar sahabenin ilmini öğretecek olan Yola sünnete tabi olmuyorlar. Halbuki Resulullah bunu bize emretmiş. Benim sünnetime ve raşit olan halifelerimin sünnetine uyunuz. Bakın bunların sünneti bu. Yani ilimde diktatörlük yok. İlimde başıbozukluk yok. İlimde ben ve bencillik yok. İlimde biz yok. Bizim cemaatimiz böyle karar aldı. Bizim cemaatimiz böyle fetva verdi. Bizim cemaatimiz böyle iştahat etti. Hayır, yaptığın şey, söylediğin şey, verdiğin fetva, yaptığın içtihat bütün Müslümanlar için geçerlidir. Eğer onu herkes herkesten önce kendin için din gibi görüyorsan, bütün Müslümanlara da din gibi olup olmadığına bakacaksın önce. <gülüyor> Abdülaziz İbni Muhammed tabiinden Ebu Suheyl'den rivayet ediyor. Kale dedi ki kâne ala imraati ihtikafu felâfeti eyyamin benim hanımım üç gün itikafa girmeyi nezretmişti. Fil mescidil harami Mescid-i Haram'da üç gün itikafa söz vermişti kendisi Nezirde bulunmuştu. Fesaeltu Umara ibn Aziz. ben de bunu Ömer İbni Abdulaziz'e sordum. Müslümanların halifesi ikinci Ömer ve evet. indehu İbn Şihab. İbn Şihab Şam ehlinin hadis imamıdır. Ez-Zuhri diye meşhur olan, meşhur olan İbn Şihab. Muhammed İbn Şihab ez-Zuhri. قَالَ قُلْتُ عَلَيْهَا سِيَامٌ İmam Zühri oruç tuttu. Şey gerekir. فَحْسَاتُ عُمَرَ وَعِنْدَهُ اِبْنِ شِحَابٍ قَالَ Ömer İbn-i Abdül Aziz diyor ki onun oruç tutması gerekir. Siyam. Aleyha Sıyam. قَالَ اِبْنِ شِحَابٍ İbn-i Şihab, İbn Şihab el-Zühri de diyor ki لَا يَكُونُ اِعْتِكَافٌ اِلَّا بِالسِّيَامٌ Bakın, sünnetten unutulan bir şeyi, halifenin e, hatırlayamadığı bir şeyi hemen orada hatırlatıyor. Diyor ki, ya imam zaten itikafsız, oruçsız olmaz. Şimdi anlaşıldı mı mesele? İhtikaf, oruçsız olmaz. Nezretmesine gerek yok. Buradan hangi fıkı hüküm çıkıyor? Bir insana, bir şey dinen herhangi bir zamanda ve mekanda... Dini olarak emirse bunda nezir atmasına gerek yok. Yani bugün öğle vakti geldiği zaman Allah için adıyorum, söz veriyorum ki öğle namazını kılacağım. Bu faydasız bir sözdür. Çünkü zaten öğle namazını kılacaksın. Burada da İmam Zühri bunu hatırlatıyor. Ömer İbni Adil Aziz rahmetullahi aleyhe. Yani zaten itikaf oruçla tutulur. Nezir etmesine gerek yok. Borcum falan var diye korkmasın, çekinmesin. Fakat لَهُ عَمَرُ اِبْنَ عَبْدِ الْعَز۪يزِ اَعَنِ sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbn Aziz Müslümanların halifesi Emevi oğulları içerisinde adaletle hükmeden tek insan ya da en seçkinleri en adilleri halife seçildiği zaman ne yapıyoruz? Babasının topladığı bütün malları, haksız yere aldığı bütün vergileri, arazileri, mülkleri herkesi sahibine, her şeyi iade ediyor. Hatta ev, evinde hanımının, çocuğunun, kızlarının giydikleri terliklere kadar, nalınlara kadar Babası zamanında aldıklarının hepsini kulaklardaki küpelere kadar hepsini veriyor. Kızların bir tanesi diyor ki, ya baba bir tanesi kalsın saklayalım yani işte zinet saklayacak ya kadın onu hatır olarak saklam. Hayır diyor kızım. Ben sizin hatırınıza cehennemi satın alamam. Ve dikkat edin kerpiş bir evde oturur. Kerpiç bir evde oturur, o evi satın alır, o evi onarmak için avlusunda kendisi avlusunda bulunan bir kuyudan su çıkarır, çamurunu karar ve o evin sıvasını kendisi yapar. Şimdi Müslümanların imamları ve önderleri illa kıyamet gününe kadar kerpiç evde kalacaklar diye farz yok dinde. Ama o günün şartlarında o evde kalınabiliyordu, kalınırdı. Müslümanlar öyle evlerde kalıyorlardı zaten. Belki daha kötülerinde kalan vardı. O imam adil olmak için insanların malını ve mülkünü haksız yere yemiş olmamak ve başkasına yedirilmiş olmamak için ne yaptı? Devlet hazinesindeki bütün malları boşalttı. Her şeyi sahiplerini iade etti. İlan etti. Bütün İslam topraklarında kimden ne alınmışsa o geri iade edilecek. Peki diyor İmam Zühriye, sen Resulullah'tan bir şey biliyor musun? Bunu söylüyorsun. Kale dedi ki, la Kale fe'an Ebi Bekir Dikkat edin. Çok önemli. Peki Ebu Bekir'den bir şey biliyor musun? Kale la, Zühriye hayır dedi. Fe'an Ömer'a, dedem yani Ömer'den Kale la, sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. dedi ki kadının oruç tutması gerektiğine Sana. değilim. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Sana. Birisi muhaddis, birisi müfessir. Çıktım diyor. Kim Çıkan kim zühri? Aradım, Tavus'u buldum. Ve Ata el tuhuma İkisine sordum. Fekale Tavus, rahmetullahi aleyh, kâne İbni Abbas'in radiyallahu anhuma la yara aleyhâ siyâmen illâ en teca'alehû alâ nefsihâ. Ben diyor, Abdullah İbni Abbas'ın fetvasını biliyorum. Dedi ki, o kadının oruç tutması gerektiğine kanı değilim ben. Ancak eğer kendisine orucu farz kılmışsa, o kadının itikatta oruç tutması gerekir. Bu zührini sözü Ramazan'la ilgili bir fetva oluyor. Umumuna itiraz ediyor kim? Ömer İbni Abdülaziz. قَالَ وَقَالَ عَطَاءَ ذَٰلِكَ رَعِيۜ عطا Ata dedi ki bu benim görüşümdür. Ben de bu görüşü kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sa'id el-Ceriri isimli tabi'in Ebu Nadra radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. قَالَ لَمَّ Ebu اَبُوا el الْبَصْرَةَ Ebu Seleme radıyallahu anh Basra'ya geldiğinde Eteytu ana ve Ben ve el Hasanu el Basri. El Hasan dedi mi? Ki, el Hasanu el Basridir. Fekala li el Hasanu kim hasene'' dedi? Ebu Seleme. Enta el Hasanu El Hasan sen misin? Meşhur Hasan el Basri. Sen misin? Ma kana ahadun bil basrati ehabbe ileyye liqâen minka Bil ki, ey Hasan-ı Basri, ey Hasan, bu Basra'da senden daha çok görmeyi arzuladığım, sevdiğim, iştiyak duyduğum hiçbir kimse yoktur. Şimdi, şimdi, Âlim alime nasihat edecek ama bak ne güzel şey söyleyecek. Ve zâlike ennehu beleğeni enneke tufti bi ra'yike Bana balik olduğuna göre, ulaştığına göre sen râyinle fetva veriyor imişsin. Fela tufti bi ra'yike Sakın sen olasın rayinle, görüşünle fetva verme. Beni görebiliyor musunuz hepiniz? Biraz daha şöyle herkesi görsem iyi olacak ama. Herkesi göremiyoruz. <gülüyor> Bir şey yapalım. Onun için söylüyoruz. Şimdi illa en tekune sünneten an rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ev kitabun münezzelun. Ya da munzelun. Eğer sen fetva verecek isen ya Resulullah'tan gelen bir sünnetle fetva ver ya da Allah'ın indirdiği, kitabından indirdiği bir hükümle. Bunun dışında fetva verme. hak yoluyla Cabir İbni Zeyd'den gelen bir rivayette o da İbn Ömer'den naklediyor. Enne İbn Amr'a lığıhü fi't tavaf fa kâl lehu ya ebe Şahsa. Cabir İbn Zeyd Ebe Şahsa diye künyesi var. İnneke min fuqaha'l Basra'ti fe la tufti illa bi Kur'an'ın nâtıkin ev sünnetin mâdiye. Sakın ha sakın. Bak sen Basra'nın fakihisin, fuqahasındansın. Fetva verir isen, vereceksen ancak bi Kur'anin natıqin ev sünnetin maziye. Natık muhkem olan, sarih açık olan bir nas ile hüküm ver ya da bizden önce geçmiş olan bir sünnetle hüküm ver. Sakın ikisini dışına çıkma. Fe inneke in fe'alte gayra zalika fe inneke sen bu sebeple sen eğer gayrı zelik fealte gayrı bundan gayrısını yaparsan helekte ve ehlekte helak olursun ve senden görüşünle fetva isteyenleri de helak edersin Şimdi dinin binasının, dindeki ilmin, İslam'ın fıkhının, fetvanın, ilmin haysiyetini ne kadar metin, ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar ciddi bir iş olduğunu bakın biz bunlardan öğreniyoruz. Yani eğer bizden önceki alimler, müstehit imamlar Allah cünnetinden razı olsun bizim tabi olmamızı istemişlerse sebep budur. Bir cahilin kendi başına bir aminin kendi başına fetva vermemesi, dinde hüküm çıkarmaması, ihlas etmemesi için bir müştehide tabi olması gerektiğini, hatta mi olanı mukallit olarak taklit etmesinin vacip olduğunu gerektiğini söyleyen yine bu imamlarımızdır. Ama ne yazık ki taklit ettiğin zaman bir müştehidi senin Allah'a ortak koştuğunu söyleyen insanları duyduk. Allahu ekber bir zalimi, bir fasıkı Müslümanların kanları ve canları helal kılınırken onların yanında duran, onları destekleyen ve onları seven adamları göreceksin ve onlara hiçbir şey demeyeceksin. Ama Ebu Hanife'yi, İmam Malik'i, İmam Ahmed İbn Hanbel'i taklid etti diye onları rab edinmek olarak adlandıracaksın bunu. Böyle bir fesat bu ümmette ancak bu yüzyılda görüldü. Daha öncesi yok böyle bir şey. Çünkü âmi ve cahil insanın müştehide diyor bakın Hasan-ı Basri müştehid Hasan-ı Basri müfessir. Hasan-ı Basri tabi'inin kibarından. Hasan-ı Basri Hazreti Ali'nin talebesi. Radıyallahu anh. Böyle bir insana ne diyor? Ebu Selem'e sen diyor entel hasen sen misin Hasan? Evet benim Hasan. Öylese ey Hasan dinle beni. Sakın sakın sakın sen görüşünle fetva verme. Biz şimdi ne yapıyoruz hemen? Şimdi bu iş büyük bir felaket. Hem anlatılan şey, verilen fetvalar hakkın dışında şeyler hem insanları saptırıyor. Onun için helek ve ehlek de diyor. Kur'an ve sünnetin dışında bir din koyarsan helakte ve helakte. Helak olursun ve helak edersin insanları. Harif İbn-i Zuhayr veya Zahir işte ben bunu mesela bu hatamda ben muhaddis olamam. Bitti. Benim rivayetim zayıf olur. Naklettiğim zaman Zahiri Zuhayr okursam bu bile muhaddis için ayıptır. Dikkat edin kardeşlerim. Bir harfi, bir sesi yani ne demek? Diyelim ki kalem. Kalemde K harfinden sonra A gelmiştir değil mi? K'yi A'ya doğru yani K'deki o E harfini... Üstünü kalınlaştırmış A, K diye okutmuştur. Kalem değil mi? Bu hata dahi buna tasvif denir hadis ilminde. Muhadis, muhaddislerin tasvifleri çoktur. Çünkü kalem kayması oluyor. Birisi hıfz ederken yanlış hıfz edebiliyor. Ama bunlar hadis metnine girdiğinde daha şevittir, daha çetindir. Burada insanların hiç affı yoktur. Ne kadar mertebesi yüce olursa olsun o alimin hadisin metninde yaptığı hatayı mutlaka muhadiste söyler. Söylememeleri ve ketmekteleri hıyanettir. Onun için efendim hadislerin metni tenkit edilmemiştir. Hadislerin hep senetleri konuşulmuştur. Bunu söyleyen Allah'a, Resulüne ve o alimleri hepsini iftira ediyor. Bunlar maksatlı söyleişlerin maksatlı sözlerin dışında değildir. Bu sözlerin maksadı sünneti zayıflatmak, sünnetin aslı ve kaynağı, sünnetin temeli olan hadis ilminin binasını çökertmek, bunu çürütmek, hakkında kuşku ve zan sokmaktır zihinlerimize. Bakın değişmedi, 10 yıl önce anlattıklarımız, 13 yıl önce söylediklerimiz, 15 yıl önce söylediklerimizi bugün dahi söylüyoruz. Değişen bir şey olmadı, sünnete ve hadise karşı inkar, şüphe, kuşku yaratma, Zayıf düşürme fitnesi devam ediyor. Bu fitne kıyamet gününe kadar devam edecektir. Neden? Resulullah'ın nasıl ki nübüvveti kıyamete kadar devam edecek. nübüvetin düşmanı olan bütün fitneler, bütün fitne odakları da kıyamet gününe kadar sünnete karşı savaşacaklar ve mücadele edeceklerdir. Bunu da bilmemiz lazım. Onun için ya Kur'an ya sünnet. Kur'ansız sünnet sünnetsiz bir Kur'an düşünülemez Kur'an'ı sünnetin bağlamından koparamazsınız sünneti Kur'an'ın bağlamından koparamazsınız çünkü iç içe geldiler iç içe tebliğ edildi iç içe duyuldu iç içe yaşandı iç içe beraberce tatbik edildi beraberce öğrenildi beraberce tebliğ edildi beraberce yaşandı onun için şu sünnet bizi bağlamaz. Bu sünnet bizi bağlamaz dediği an bir insanın bilinki kalbinde maraz var. Münafık değilse bize cahildir, fitneye kapılmıştır. <gülüyor> evet, o Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Kâle etâ aleynâ zamânun lesne nakdi ve lesne Öyle bir zaman geldi ki artık biz fetva vermez, hüküm vermez olduk. Yani hüküm vermek istemedik. Fetva vermek istemedik. Ve kendimizi de o makama layık görmedik. Ve lesna mecazi bir ifadedir. Yani ona layık görmedik. Kim Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh söylüyor. Sahabenin fukahasından altı abadile isitte. 6 abadileden birisi ve Allah, he Emri en Allah tak Emri ilahisinden kaderinden olacak ki bir takdirde bulundu ve siz de gördüğünüz gibi bugün biz Aha şu makama şu mevkiye geldik şu zamana bu hadiselerin yaşandığı vakti geldik anlamında söylüyorum hemen arada له قضاء بعد اليومi şunu çok iyi bilin bunlar bunu söylerken böyle birisini köşeye çekip de konuşmuş değil bu Abdülhayyib Mesud bu sözlerin hepsi Kıofu mescidinde bütün Müslümanlara söylenen vaazlar vanazlık hatlerdir ilim halkalarında söylenmiş olan sözlerdir duvar diplerinde köşelerde kuytu yerlerde söylenen şeyler değil bir ümmet bunları duymuştur. <gülüyor> Bilin ki bundan sonra, bugünden sonra kime bir kazai mesele yani hüküm, mahkeme, hüküm verme meselesi gelirse fel yakzi fihi bima fi kitabillahi azze ve celle onun üzerine Allah'ın kitabıyla hükmetmek farzdır. Öyleyse Allah'ın kitabında olanla hükmetsin. Aman hevaya dikkat. Fince ahummal ise fi kitabilla kendisine gelen şey hükmü Allah'ın kitabında olan bir şey değilse, fal yakdi bima qaba bihi Rasulullah. Ne yapsın? Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelen şeyle hüküm versin. Fe in ja'ahu ma laysa falyaqzi bima qada bihi ssalihun. Fe in ja'a ma laysa fi kitabillahi wa lam yaqzi bihi rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem falyaqzi dışında hiçbir yol göstermiyor bize bakın sahabe. Kesinlikle cemaatten, kesinlikle sünnetten Kesinlikle alimlere tabi olmaktan başka hiçbir yolu sahabi caiz görmüyor. Peki Resulullah? O da caiz görmüyor. Peki Allah Azze ve Celle? O da caiz görmüyor. Görüyor mu? Hayır. Feselü ehle zikri. İn kuntum la te'lemûn zikr ehline sorunuz in kuntum la ta'lemun ilminiz yoksa bilmiyorsanız fe in tenazatun fi şeyin ferudduhu ilallahı ve rasuli in kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahiri zelike hayrun ve ahsenu tevila Herhangi bir şeyde bir niza'a, bir çekişmeye düşerseniz fe takiptir. Hüküm inşa eder. Ferudduhu onu Allah'a ve Resulüne. O hükmün o meselenin hükmünü Allah ve Resulüne götürürüz. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Ben senin hakkını falan tanımam. Öyle hakkın yok üzerimde. Hakkını falan bilmem. Anlaşmışız, konuşmuşuz, iş yapmışız. Beş lira demişiz. Sonra üç lira veriyorum adama. Adam bu haksızlık değil mi deyince de ne haksızlığı diyorum. Sen o kadar hak ettin, o kadar verdim diyorum. Daha buna benzer yüzlerce, binlerce mesele örneklendirip anlatılabilir. Onun için insanlar bugün bu hale geldik. Niçin Allah rahmet elini kaldırmış? Bize rahmetten bir şey geliyorsa, inan ki bizim sebebimizle de değil. Demek ki Allah'ın kitabı ve Resulün sünnetinde herhangi bir şey gelmemişse o zaman ne hüküm vereceksin? <gülüyor> Falyaqdi bima qada bihi salihun. Salihlerin verdiği hükümle. Yazarlar, çizerler, fıkra yazarları, gazete yazarları, dergi yazarları Batıcı, modernist, Kur'an ve sünnet hakkında kafaları binlerce şüpheyle dolu ilahiyatçılar değil. Salihun. Salih olanlar. Onların söyledikleri, onların verdikleri hükümler. Siz de hüküm verin. Vela yekul inni ehafuh. Vallahi ben korkuyorum demesin. Konuda hüküm veremem ben bilmiyorum sen bilmiyorsan salihler de mi bilmedi salihlerin görüşü de mi bilinmiyor hiç mi müslümanların içerisinden salih insanlar çıkıp da bazı meseleler hakkında konuşmamışlardır o salihlerin verdiği hükümde hüküm vereceksiniz sakın ben korkarım ben hüküm vermeyi bilmem işte bana düşmez demesin eğer gelmişse sana bak burada ne yapıyor Alim olmasak da bilinen bir ilmi bilinen salihlerin ilminden ve fetvasından onlara nakletmemiz ve söylememiz gerektiğini ne yapıyor? Abdullah İbn Mesut bize bir görev olarak diyor. Ve yakul akhafu ve ara. Fakat ben onlar gibi demekten korkarım da demesin ve kendi görüşümle bir Fettah vermek isterinde demesin. Yani şöyle şöyle görüyorum, böyle böyle anlıyorum, düşünüyorum. Fe innal haram beyinun ve halal zira dinde haramlar, helaller apaçıktır, bellidir. Ve beyne de erik umurun müşterhe tan. ma yeri İlâ mâ lâ yâribûk Öyleyse Bil ki dinde haramlar Ve helaller apaçıktır Bellidir Her ikisinin arasında Ne haram olduğu ne de helal olduğu Belli olmayan şeyler vardır Şüpheli şeyler Onları da bırak Onlara dikkat et Seni kuşkulandıran şeyi bırak Kuşkulandırmayanı Kalbine huzur Ve rahatlık vereni al Demek ki bilmediğimiz zaman dahi bu şeyin şüpheli olan şeyin haram olabileceği korkusuyla daima hareket etmekte fayda vardır. Şüpheli mi? Helal noktasında hüküm verme. Helal helale yakın görme. Niçin? Çünkü şüphelidir. İlmimiz olmadığı için ona helaldir fetvasını vermeyelim. Onu harama yakın görüp kaçınalım. Ubeydullah İbn-i Ebi Yezid diyor ki kâle, Kâne İbn-i Abbasin radiyallahu anhuma i̇bn Abbas yani Abdullah İbn-i Abbas İzâ su'ile anil emri fekâne fil Kur'âni akhbara bihi kendisine bir şey bir mesele sorulduğunda eğer o Kur'an'daysa akhbara bihi Ondan haber verirdi. Ve in lem yakun fil Qur'ani, eğer o kendisine sorulan şey Kur'an'da yoksa ne yapardı? Wakana an Rasulillahi, ahbaba bihi. Kur'an'da yok da Rasulullah'tan gelen bir sünnet varsa, bir ilim varsa, ahbaba bihi. Ondan haber verirdi. Yani öğretirdi anlamında. Finnlem yokun, fan abi Bakir ve Ömer R. Allahu anhuma. Finnlem yokun. Dedi. Abdullah bin Mes'ud kendisine sorulan bir şeyde Kuranda hüküm varsa Kur'an'ın hükmünü söylerdi. Kuranda bir hüküm yoksa söyleyeceği hüküm kaynağı neresiydi? Haber verecek hüküm kaynağı Allah'ın Resulü'nün sünneti. Peki Allah'ın Resulü'nün sünnetinde de bu mesele hakkında bir ilim kendisine ulaşmamışsa pekala bütün fakihlerimize bütün müştehitlerimize Resulullah'ın bütün hadisleri bütün sünnetleri ulaştı mı? Ulaşmadı. Pekela. hüküm verdiler mi? Verdiler. Niçin? İşte bu kaideden ötürü hüküm verdiler. O da, bu o önemli. O zaman <gülüyor> hüküm sırasında alimlerin icmasına mı birinci sıra daha İcma daima bütün hükümlerin üstündedir. Üst, Kur'an ve sünnetten sonra. Kur'an, sünnet, sahabenin icma'ı, bu Şimdi icma bu. var ise bizim dönüp de tekrar sünnet ya da Kur'an'a bakmamıza gerek var mı? Şimdi e, bu soru şöyle diyeyim. Yani e, demin oruç meseler ki tartışma gibidir. Oruç lazım mı değil mi gibi bir tartışma olur. Bizim bir meselede icma var ise, icmanın aslı zaten kitap ve sünnettir. Gerek yok. Yok, haber veririz. Haber vereceğiz. Gerek. Diyeceğiz ki, bakın şu ayet buna delalet ediyor. Değil olarak görüyoruz. Şu, buna delalet ediyor. Bu delaletler sahabenin nezdinde hüküm oldu. Bundan hüküm çıkardı, iştihad etti bir halife. Ebu Bekir. Müslümanları da topladı, üzerinde icma etti. Ne neye? Altıda bir verilmesi gibi. Bu icmadır, bitti. Evet, demek ki kitap, sünnet, sonra Ebubekir ve Ömer'in sünnetleri, içtihatları, eğer o ikisinde yoksa, kendi görüşümle fetva veririm. Diyor Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu Abdullah bin Abbas radiyallahu anhüm. Evet son, son rivayetimizi inşallah burada okuyalım. Şureyh Kadis Rehtir. Dedi ki: "Enne Umar bin el-Khattab كتب ileyhi." Meşhur Kadis Rehtir. Bunun hükümleri ve kıssaları dillere destandır. Yazar Bakın çok önemli şeyler bunlar. Ketebe ilehi, Ketebe ilehi, Ona yazdı. İn câeke şey'un fî kitâbillâhi fâkzî bihi velâ teltefid velâ telfidke anhu ricalû. Sana Allah'ın kitabında bir şey gelir, ulaşırsa. Hüküm yani. insanlar ne kadar seni o hükümden çevirmek, caydırmak isterlerse istesinler, sen onunla hüküm ver. Kadıya. Kadısına hüküm ediyor. Hüküm gönderiyor. Ferman. Tabiri caizse. Fe'in câeke mâ leyse fî Allah'ın kitabında olmayan bir şey sana geldiğinde fenzur sünnete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkd biha. Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bak. Orada olan da hüküm verir. Fe in ma leysa fi kitabillahi ve lem yekun fihi sunnetun min Resulillah فَنْزُرْ مَجْتَمَا عَلَيْهِ النَّاسُ وَخُذْ بِهِ Eğer sen sana gelen hükümde doğrudan Allah'ın kitabında ve Resul'ün sünnetinde bir şey bulamadıysan bak insanlar senden önceki yani sahabe insanlar neyin üzerine icma etmişlerse onu al. فَاِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ ف۪ي كِتَبِ اللّٰهِ وَلَمْ يَكُمْ ف۪ي سُنْنَةِ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ف۪يهِ اَحَدٌ قَبْلَكَ fakat ey gel amra inişite, sana Allah'ın kitabından, Rasulün sünnetini ve senden öncekilerin icmaından ilminden bir şey gelmemişse iki şeyden birisini seç. İnişite en teçtehit birazcık ya tümme tokdim, tümme tokdimu fetaqdim. Eğer dilersen kendi görüşünde, reyinle iştehat et bu görüşünü. İzahet ortaya çıkar ve bu görüşünle insanların önüne çık. Ve inşü ite en tete akrar Eğer bu konuda hüküm vermek istemekten kaçınırsan hüküm verme. Vele arat akrı illa hayranleken. Ben de böyle bir konuda hüküm vermemeni, hükümden kaçınmanı ancak senin için hayırlı görüyorum. Kuranda yok. Sünnette bulamadık, icmada bulamadık, değil mi? Ve hiçbir kimse, valem yeterken fiyath, o konuda hiçbir kimse bir şey konuşmamışsa senden önce, bu konuda senin hüküm vermemeni senin için daha hayırlı görüyorum. Çünkü kadı arkasında halifenin gücü var, ondan cesaret alıp da ne yapabilir? Hüküm Acil bir, ha, acele edip bir hüküm verebilir, bu hükümde hata edebilir insanların hukukuna zarar vermiş olabilir. O nedenle Ömer i̇bn Hatta Hattab radiyallahu anhu ne yapmış? Ee, böyle muhtelif valide, hele e, Ebu Musa el-Eşari'ye yazdığı bir mektubu var. İnşallah o gelirse o mektup çok daha dehşet. Yani çok daha harika ve güzel. Hakikaten başlı başına o mektup bir çalışma konusu, bir kitap konusu. Evet. Vesallallahu ala ali ve ve 06